25. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm min Ve şeytanı nefsi.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 Beni ülkenin hazineleri üzerine memur yap. Çünkü ben onları iyi muhafaza ederim. Yönetmesini de iyi bilirim dedi. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْاَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءً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 وَلَاَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا <يَتَّقُون> İman edip kötülükten sakınanlar için ahiret mükafatı elbette daha hayırlıdır. وَجَاءَ اِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ Yusuf'un kardeşleri Mısır'a gelip onun huzuruna çıkınca onları hemen tanıdı. Fakat onlar Yusuf'u tanımıyorlardı. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اَتُونِي بِأَخِلَّكُمْ مِنْ أَب۪يكُمْ Ela teravun enni u fil kayla wa ana khayrul munzilîn Fa in lam ta'tûni bihi fela kayla lakum la taqrabûn Yusuf onların erzak yüklerini hazırlatınca dedi ki Bir daha gelirken babanızdan olan kardeşinizi de bana getirin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 onun babasını ikna etmeye çalışacağız ve herhalde bunu yapacağız dediler. وَقَالَ <gülüyor>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 Flem rjego ila abihim, "Kalu ya, abanamun ya min al kail, munya min al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 ولم ما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردة إلينا ونمير أهلنا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 Hepsi de ona söz verince, söylediklerimize Allah vekildir dedi. وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدَخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَدَخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا اُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتِ وَعَلَيْهِ فَلْ الْمُتَوَكِّلُونَ Yine Yakup dedi ki, Ey oğullarım! Mısır'a hepiniz bir kapıdan girmeyin.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 Su kabını kardeşinin yükünün içine koydu. Sonra bir tellal arkalarından şöyle seslendi. ''Ey kervan durun çünkü siz hırsızlarsınız.'' ''Kalû ve eqabelû aleyhim Kervan onlara dönerek ''Ne kaybettiniz?'' dediler.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 قَالُوا فَمَا جَزَاءُهُ اِنْ Onlar, eğer yalan söylüyorsanız, çalanın cezası nedir dediler. قَالُوا جَزَاءُهُ مَنْ وُجِدَ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 فَبَدَا bi-awiyatihim qabla wiyaa'i akhihi thumma istakhrajah min wiyaa'i akhihi Kذalik yusuf ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يوسف.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 "قالوا إِيَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوَهُ مِنْ قَبْلٍ فَأَسَرَّهَا يُوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَدِّهَا قَالَ أَن تُمْ شَرُّ مَكَانُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ" Yağub'un oğulları.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 فَلَمَّا سَتَيَأسُ مِنْهُ خَلَصُ نَجِيَ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثُقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ طَبْلٌ مَا فَرَضْتُمْ فِي يُوسُفَ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 وَمَا شَهِدَنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَسْأَلِ الْقَرْيَةَ اللَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ اللَّتِي اَقَبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ Siz babanıza dönün ve deyin ki,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 ve Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim. Ya bani yadhabu fa tahassasu Yusuf wa la min la min illa al kafirun. Ey oğullarım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 قالوا ان انك لانت onlar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 "قالوا تَ اللّٰهِ لَقَدَ آفَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ Onlar Allah'a yemin ederiz ki Allah seni bizden üstün tutmuştur. Doğrusu biz hata işlemişiz dediler. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اِذْ هَبُوا بِقَمِصِي هَذَا Yusuf dedi ki, Bugün size hiçbir kınama yoktur. Allah sizi bağışlasın.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 Kervan Mısır'dan ayrılınca babaları, doğrusu ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Ah, bana bunadı demeseydiniz de inansaydınız dedi. <gülüyor> Yanındakiler Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın dediler. Falemma enja el-bashir uh alqahu ala wajhihi firtadda basira qala alam aqul lakum Mujdeci gelip gömleği Yakub'un yüzüne koyunca gözleri açıldı Yakub ben size Allah tarafından sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum dememiş miydim dedi. <gülüyor> Oğulları Yakub'a ey babamız Allah'tan bizim günahlarımızın bağışlanmasını dile. Gerçekten biz hatalıydık.'' dediler. Qale rabbi <gülüyor> Yakup Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi. فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَىٰ ve اَبَوَيْهِ وَقَالَ دَخُلُوا مِصْرَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ اَمِن۪ينَ Nihayet hep birlikte Yusuf'un huzuruna girdiklerinde o anasını babasını bağrına bastı ve Allah'ın dileyince güven içinde Mısır'a girin dedi. وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وقد أحسن بي إذ أَخْرَجَنِي من السجن وجاء بكم من البدوي من بعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء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 Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar hile yaparak işlerine karar verdiklerinde sen onların yanında değildin. <gülüyor> sen her ne kadar içten arzu etsen de insanların çoğu iman edecek değildir.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 Onların çoğu Allah'a ancak ortak koşarak inanırlar. Afamınun min la Onlar Allah'ın azabından kendilerini örtecek bir musibetin başlarına gelmeyeceğinden. Ve onlar anlamadan ansızın kıyamet saatinin kendilerine gelmeyeceğinden emin mi oldular Kul hazihi sabili ed'u ila Allah ala basiratin ana ve men ittaba'ani ve subhanallahi ve ma ana minal müşrikîn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 Günahkar kavimden hiçbir zaman geri çevrilmez. Lakin tesadüf olanlar, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın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 ve <Sessizlik> Bu ayetler kitabın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından indirilen Kur'an doğrudur ama insanların çoğu iman etmezler. Allahu'l-lezî refa'a's-semâvâti bi-ğayri 'amadin terûnaha semâ stevâ 'alel-'arş ثُمَّ اسْتَوَا عَلَى الْعَرْشِ وَسَخْحَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّنْ يَجْرِيلِ اَجَلٍ مُسَمَّا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ توقنون. Gökleri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 وَهُو ال الذي مَدد الْ الأأَرضَّ وَجَعَلَ فِيهَا رَواسَ وَأَنهَا رَو وَمِنْ كلُ الثَّمَرات وَمِنْ كلُِّ الثمرات جَعَلَ فِيهَا زَوجَيثْ نَن يُش اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ Yeryüzünü yayan, üzerinde sabit dağlar ve ırmaklar var eden, her çeşit üründen çift çift yetiştiren, gündüzü geceyle ile bürüyen yine Allah'tır. Şüphesiz ki bunda düşünen bir kavim için nice ibretler vardır.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 يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي, الأكل. إن في ذلك لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ Yeryüzünde birbirine komşu toprak parçaları, üzüm bağları, ekin tarlaları,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 Veyastegilon kabil seyaati kabl al hasaneti ve kadrkalt min kablhi muathulat. Ve inn Rabbek ldu mufturatin insan ala zulmihim ve inn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 O'nun yanında her şey bir ölçüye bağlıdır. Âlimul gaybi ve şehâdetil kebîrul O, görüleni de görülmeyeni de bilir. Çok büyüktür, çok yücedir. Sevâum Allah'a göre içinizden sözü gizli tutanla açığa vuran, gece karanlıklarda saklananla gündüz ortada dolaşan hep birdir.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 Size korku ve ümit vermek için şimşeği gösteren ve yağmur yüklü bulutları meydana getiren O'dur. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ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 Halbuki o büyük kudret sahibidir. Lhuhu dğwetul hqw, ve alllazin ydğwun min dunhi la ystjibun lhuhu bşeyin illa kabasıtk fihhi ilal maal il yblugfa wa ma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 Göklerde ve yerde bulunanların kendileri ve gölgeleri ister istemez sabah akşam Allah'a secde ederler. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهِ قُلْ اَفَتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَا لا yemnukun lanfus him nefge, ve la zrra. Qul hel yestowu el a'ma ve el bacir, am hel testowu el zllumat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 Azal min al-şamāʾi mā am fasāl et awdiyatu b-ḳadrīha, Vermemeyi öngörenlerin عَلَيْهِ kısmı da, onları kandırmak için onları öldürmek için onları öldürmek için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 Lillâzin istejabû l-rabbîhumûl husnâ, vallâzin lâm istejibû l-hu lû an l-hum ma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 Bismillahirrahmanirrahim Afa man ya'lam ann ma unzila ilayka min rabbika al-haqq kamen huwa a'ma inma yatadhakkaru ulul albab Ey Muhammed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 Vevie yasunun emme Emmer Allahu bihi Ey o sale waya huşune rabbihum Vaaya huşeune Onlar Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri birleştirirler. Rablerinden korkarlar, ve kötü hesaptan endişe ederler. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> صَبَرُوا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 وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَدَخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ Onlar adn cennetlerine girerler. Babalarından, eşlerinden ve çocuklarından salih olanlar da onlarla beraber girerler. Melekler de her kapıdan onların yanlarına girerler. Selamun Aleykum Bime Sabertum Fenime Uqbeddar Melekler onlara sabretmenize karşılık size selam olsun dünya yurdunun sonucu olan cennet ne güzeldir derler.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 Rızkı dilediği kimse için genişletir, dilediğine de daraltır. İnkarcılar dünya hayatıyla sevindiler. Oysa dünya hayatı ahirete göre sadece az bir menfaatten ibarettir. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ İnkar edenler ona Rabbinden bir mucize indirilmeli değil miydi derler. Sen de ki şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, ve kendisine yöneleni de doğru yola iletir. Ellebine emen etap ona Onlar iman etmiş olup, kalpleri Allah'ı zikretmekle huzura kavuşur. İyi bilin ki, Allah'ı zikretmekle kalpler huzur bulur. İman edip salih amel işleyenler için bir mutluluk ve varılacak güzel bir yer vardır. كَذٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمْ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ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 فَلَمْ يَيْأَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ لَهَدَنَا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قريبا من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 bütün işler Allah'a aittir. İman edenler bilmezler mi ki Allah dileseydi bütün insanları doğru yola iletirdi. Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıkları kötü şeyler yüzünden inkar edenlere devamlı bir bela gelecek veya yurtlarının yakınına inecektir. Şüphesiz ki Allah vadinden dönmez. وَلَقَدْ اِسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ ثُمَّ اَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ Ant olsun ki senden önce nice peygamberlerle alay edilmiştir. Ben inkar edenlere mühlet verdim. Sonra da onları yakaladım. Onlara verdiğim azabım nasıl oldu bir görseydin. Efemen huve qa'imun ala kulli nefsin bima kasebet ve ce'alulu lillahi şuraka e kul أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي الأَرْضِ أَمْ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فما له من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 فَقَوْوَ Kötülükten sakınanlara vaad edilen cennetin altından ırmaklar akar. Yiyecekleri de gölgesi de süreklidir. İşte bu kötülükten sakınanların güzel sonucudur. Kafirlerin sonuysa ateştir.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 Allah tarafından ne bir dostun olur ne de bir koruyucun. Walaqad arsalna ruslen min qablika ve cealna lehum azvaca ve zurriye. Ve ma kana li rasulin en yetiye bi ayetin illa ecelin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 Allah dilediğini siler, dilediğini sabit bırakır. Kitapların aslı onun yanındadır. Ey Muhammed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 Bismillahirrahmanirrahim Alif, Lam, Ra Kitabun anzalnaahu ilayka litukhrij annaasa min alzulumati ilal nuri biizni rabbihim ila siratil azizil hamid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 وَوَيْلُ لِلْكَافِر۪ينَ مِنْ عَذَابٍ O Allah ki göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Uğrayacakları şiddetli bir azaptan dolayı vay kafirlerin haline.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 İşte onlar derin bir sapıklık içindedirler. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي يَشَاءُ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 وَلَقدَد أأَْسَل النامُ سَابِآياتنَ أَنْ أأَخْرِرجَ قَوْمَكَ مِنَ الظُلُماتاتِ إلَ النُور وَذَكرِرْره بِأَّامِ الل إِ فِي ذَلِكَ لآيات لِكُلِّ صَّر شَكور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 ''Andolsun ki şükrederseniz sizin için nimetlerimi Nan Nankörlük ederseniz şüphesiz ki benim azabım çok şiddetlidir.'' diye bildirmişti.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 ''Hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır.'' demişti. ''Elem ye'tikum nebe'ul lezine min qablikum qawmi nuhin ve adin ve semude vel min ba'dihim. La yağlemuhum illallah.'' جاءتهم رسله بالبينات فردوا أيديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به واننا في شك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 Fatir, Sınavat ve Arzdı, Duaçum, Liyafır, Lekum, Min Zunbukum, Ve Yuaçırakum, İla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 وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ وَقَدَ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا وَعَلَى فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ Bize yollarımızı göstermiş olan Allah'a neden güvenmeyelim? Bize yaptığınız eziyetlere, Elbette katlanacağız. Güvenecek olanlar yalnız Allah'a güvensinler. Ve قال للذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في فَاَوْحَا اِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِم۪ينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَام۪ي وَخَافَ وَعِيد۪ İnkar edenler peygamberlerine ya sizi memleketimizden çıkaracağız...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 Orada kendisine irinli bir su içirilir. يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيرٌ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 فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شيء؟ قالوا لو هدان اللَّهُ لهديناكم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 وَقَالَ الشَّيطانُوا لََّا قُضِيَ الْ الأأَمْرُ إِ اللهَّه وَعْدَ الْ الحَّ وَعَدتُكُمْ فَأَخْلََفْتُكُم وَمَا كانَانَ لِيَ عَلَكُم مُِ الْطانٍ إِللااأَ İlla an da'awetukum faastajabtum li fela taloomuni waloomu anfusakum ma Ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrihi anni kafartu bima ashraktumuni min qabl inadh zalimin lahum adhabun aleem is bitirlince şeytan der ki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 Şüphesiz ki zalimler için acı bir azap vardır. Ve adıhlar, kutsanmışlar ve kutsal olanlar cennetin tejrimi, tepti hal anhaları, kutsal olanlar cennetin tejrimi, tepti hal anhaları, kutsal olanlar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 Kararı olmayan kötü bir ağaç gibidir. Yuthabbitu Allahu bil qawlis fi'l-hayati'd-dunya zalimin Allahu ma Allah iman edenleri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 Cehenneme mislarlar ve ne kötü Allah'ın nimetini nankörlükle değiştirenleri ve kavimlerini helak yurduna yani girecekleri cehenneme sokanları görmüyor musun? Orası ne kötü karargahtır. Ve Allah'a andadın ki onu onlar halkı Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koştular. De ki şimdi eğlenip faydalanın sonunda varacağınız yer ateştir. Qul l-ıgbediyya آمَنُوا lazin âmanu yüqimü s-salat ve yufquu mma rızqına hum sırro ve alaniye ve yufquu mma rızqına hum sırro ve alaniyeten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 Size devamlı faydası olan Güneşi ve Ayı hizmetinize veren Gece ile gündüzü de size hizmet ettiren yine Allah'tır. Ve atakum min kulli ma saltumu, ve inta'uddun ı'ımet Allahıla tuhçuha.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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَجَنُبْنِي Bir zamanlar İbrahim şöyle demişti. Ey Rabbim! Bu şehri güvenli kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır. Rabb, innehu n azzaln kathiran min an-nas, fman tabi'ni fa innu minni, wman aqsan fi inna rahim Ey Rabbim, şüphesiz ki o putlar insanlardan bir saptırmıştır. Kim bana tabi olursa.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 Rabben aliqimu's salate feca'al af'ide mena nase tehwi ilehim ve rzuqhum mena semarat leallehum Ey Rabbimiz ben soyumdan bazılarını senin kutsal evinin yanında ikinsiz bir vadiye yerleştirdim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 Elhamdülillahi'l-lezi ve hebeli' İsmail ve Bana ihtiyarlığımda İsmail'i ve İshâq'ı bağışlayan Allah'a hamd olsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder. Rabbi j'galni mukîm al-ı salatî, w'min zurrîti. Rabbana, w'taqb al Ey Rabbim, beni de, soyumdan gelenleri de, namazı dost doğru kılan kimseler yap. Ey Rabbimiz, dua'mı kabul et. Rabbena ğfirli ve li validi ve lil mu'minin yevme yekumul hisab Ey Rabbimiz hesap görülecek günde beni, anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla. Ve la tahsaban Allah'ı gafilen amma ya'malu zalimun اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ Sakın sen Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma. Allah onların azabını sadece gözlerin şaşkınlıktan donup kalacağı bir güne erteliyor.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 واذر إن سَيَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَى أَجْلٍ قَرِيبٍ نُجِبَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرسل.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 Peygamberlere tabi olalım derler. Onlara, siz daha önce sonunuzun gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz denir. وَسَكَنْتُمْ ف۪ي مَسَاكِنِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ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 Fala tahsben Allah muhclif vâgdihi rüssüle. İnna Allah aziz zintikam. Allah'ın peygamberlerine olan vadinden cayacağını zannetme. Allah çok güçlüdür. İntikam sahibidir. يَوْمَ Yer başka bir yerle, göklerde başka göklerle değiştirildiği gün insanlar tek ve kahredici olan Allah'ın huzuruna çıkarlar. وَتَرَى الْمُجَرِم۪ينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّن۪ينَ فِي الْأَصْفَادِ O gün günahkarların bir arada zincirlere vurulmuş olduklarını görürsün. سَرَابِيلُهُمْ مِنْ تَطِرَانٍ وَتَغْشَى وَجُوهَهُمُ النَّارِ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 Hâza balağıl insan ve yunzeri bhi ve yâlemu annma hu ilâhu waḥid ve yâlemu annma hu ilâhu waḥid Bu Kur'an